Kaç yanlış bir doğruyu götürür? Yeniden kulağındayız. Sevgiler, selamlar. Biz sınav işkencesi, öğrencilik dönemi boyunca şunu öğreniriz. İşte üç yanlış bir doğruyu götürebilir, şu olur, bu olur. Niye? Çünkü testtesin, sallama. Yani zaten bilmen önemli değil yani, sallama. Doğru şıkkı seçmen değil mesele. Yanlış şıkkı işaretleme yeter mantığıyla büyüyoruz. İyi de hayatta her karar doğru olmak zorunda mı? Yani hayat ne kadar doğru karar verdik bundan mı ibarettir mesela? Yanlış seçim yapma hakkın yok mu? Bazen bir yanlış bir doğruyu götürür, bazen bir yanlış bütün doğrularını götürür. İlişkilerde olur bu. Uzunca süre çok güzel bir ilişki götürürsün, götürürsün. Hiç yapmadığın, işlemediğin bir suçtan ihale üstüne kalır. En ne oldu? Hiç yanlış bir doğruyu götürdü. Bin doğruyu götürdü. Yaptığın bin doğruyu. Burada aslında adil olması gereken şey her doğru bir yanlışı götürsün. Her doğru bir yanlışı silsin. Her doğru yaptığında eskiden bir yanlış silinsin ama olmuyor. Neler olmuyor? İlişkiler affetmez. Erkekler unutur ama kadınlar affetmez. Yani kadınlarda unutma diye bir mekanizma zaten yoktur da erkekler çabuk affeder. Çünkü erkek hemen önüne bakmak ister. Hemen koşmak ister. Hemen yenisi olsun. Yeni, yeni, yeni bir gün. başıma ağrımasın. Ama işte erkekte yanlış doğruların muhasebesi çok önemli değil. Ama kadınlarda maalesef bir yanlış bütün doğruları götürebiliyor. Neden her doğru bir yanlışı götürmüyor? Şu yüzden götürmüyor. Çünkü içine yazıyor. O senin e, yani suyun üstüne yazılan bir yazı ya da kağıda yazılan bir Mürekkep lekesi gibi değil, taşa kazınması gibi böyle tak tak tak tak. Senin yapman gereken şey aslında çok basit. Sen bu yanlış doğru muhasebesini kenara kaldırıp ben nelere değer veriyorum diyeceksin. Öbür türlü hep puan puan yaşıyorsun. Bak burada bana şu iyiliği yapmadı, eksi 5 puan. Hmm benim için bunu yaptı, artı 3 puan. E ne oldu? Eksi 2 bakiyede. Hmm, yarın erkek gün eğer bana yalaklanırsa bir puan daha veririm. Ooo beni işte salak yerine koydu eksi on puan falan filan. Sen böyle yanlışlar doğrular muhasebe defteri tutarken karşıları bunların haberi yok ve işin ilginci sen kafanda ona eksi bin derken yani senin için değersizken şimdi iyi dinle burasını. Çünkü bu mutlaka başına gelmiştir. Senin için değersizken eksi binken. Ne zaman ki başka birisi gelip ona değer verdi, öptü, sevdi. wow, Eksi binin hiçbir önemi yok elden kaçıyor dur bakayım diye o defteri silip atıyorsun. E ne oldu niye tuttun şimdi o kadar stresi niye yaptın o zaman? Ne gerek vardı? İnsanlar hata yapar. Yani 20'li yaşlarda yaptığın hatayla 30'lu yaşlarda yaptığın hata aynı olmayacak. Ama işte her doğru bir yanlışı götürecek. Hele ki kendi defterinde. Hep başkasına defter tutmazsın Bazen de kendine tutarsın Aha işte o kendine tuttuğun defterde Şunda uzlaşmalıyız Ben şundan korktum Ben şunda başarısız oldum Çok özür diliyorum kulağında bunu söylediğim için ama Ben şu tecrübede sıçtım batırdım Çok özür diliyorum tekrardan Parantezleri bir kapatayım ya Tamam sıçtın da yani Tekrar denediğine başarısız olacağına yönelik bir Teorem uydurman çok salakça Yine olmayacak. Sonra da başaramayabilirsin. Dördüncüde başarırsın belki. Demek ki dördüncüde başardığında bir doğru üç yanlışını götürecek. Basit bak basit bir doğrun üç yanlışını götürecek denersen. Yoksa elinde sap gibi bir tane yanlış kalacak. Yapamıyorum. Yapamıyorsun da denemediğin için yapamıyorsun. Tabii ki oturup şöyle bir mantık yapamayız ya yani bu test mantığıyla bakarsan ya bir, sınava bir kere giriyorum şıkları bir kere işaretliyorum. Hayat öyle değil hayat şıkları seçmek değil hayat şıklar bile değil bazen. Sen hep A mı B mi diye beklerken C'yi düşünmüyorsun bile birileri sana A'yı B'yi diretiyor. C var. Seçmemek de üçüncü şıktır her zaman. Raylarla ilgili, tren yolculuğu ilgili size podcast yaptım. Youtube'da da bunun dinletisi var tren yolculuğu diye. Raylarda gitmek zorunda değilsin. Kendini yol ayrımında düşün. Bir arabasın sen. Sağa var, sola var. Başka seçenek var mı? A ya da B seçimde. Var. C, geldiğin yön. Olabilir. D, durmak. Hiçbir şey bu kadar... Acele edip, çünkü aceleyle de yanlış şıkkı işaretliyorsun, aceleyle de yeni yanlış yaratıyorsun. Lütfen ciddi ciddi, yani podcast havasından çıkıp bir düşün bakalım son yaptığın salaklık ama salaklık yani. Büyük üzüldüğün şey. Biraz zaman ayırsaydın o kadar aptalca olur muydu? Biraz acele etmeseydin. Bir parça oyunun kurallarını görseydin. Bir parça sana yapılan hileyi görseydin. Bu kadar kötü olur muydu? Yoktan seçmeli durumunda geziyorsun. Çoktan seçmeli olmalısın. Tek seçenek bu. Tek doğru bu. Diğerlerinin hepsi yanlış. Ne yaparsam yapayım bu doğrunun dışında bir şey yapamam. Yok öyle bir şey. Ya. Ben 43 yaşındayım yok yok öyle bir şey yok. Hayat sen ne yaşarsan o. Çizgi sen nereden çizersen oradan geçiyor. Haritada yollar böyle cetvelle çizilmiyor. En azından Türkiye'de. <gülüyor> Yol dağa göre değişiyor. Dağ kıvrımlarına göre değişiyor. Bazen tüneller, bazen köprüler, viyadükler. Ama yol kıvrılır. Amaca gittikten sonra kıvrılır. Sen uçak değilsin, sen arabasın. Havuçak olabilirsin, evet. Hani sen 2.0, senin ikinci versiyonu diyorum ya o zaman uçak oluyorsun. Üçüncü versiyonda artık ışınlanmayı keşfediyorsun. Ama bugün birinci versiyonunu tamamlayan kaç kişi gördün? Sen tamamladın bunu. Ben tamamladım bunu. En büyük hatanı düşün. Hayatta üzüldüğün en büyük hatanı. O kadar önemli mi gerçekten? Keşke şunu yapmasaydım. Ha çektin birini vurdun öldürdün falan. Yani metafor olarak ya da gerçekten öldürdün. Bu tabii ki geri konulamaz bir şey. Ya da sen öldün bu podcast'in diyemiyorsun ama. Geri konulamaz şeyler dışında O kadar da üzüldüğüne değmiyor Ya keşke şurada şu parayı kaybetmeseydim Yanlış Keşke şu yalanı söylemeseydim Yanlış Keşke şu kalbi kırmasaydım Yanlış Bir doğru hepsini götürür Git gönlünü al Bir telefon aç Özür dile Seni aptal yerine koydum Özür dilerim Bunu yapmak istemedim de Bir doğru çok yanlışı götürür Her doğru bir yanlışı götürür. Sen çabalarsan götürür. Bazen... ...çamura girdiğimizde sinirleniyoruz. Aa üstüm battı. Lanet olsun deyip iyice çamura batıyorsun. Hayır ya. ilk üstün kirlendiğinde... ...ilk yanlışta kenara çekilip temizlesen... ...lekesi kalır ama daha da batmazsın çamura. O lekeyi de sadece sen görürsün. Bazı lekeler vardır elbisenin üzerinde. Sadece sen görürsün ama herkes görüyor gibi düşünürsün. Kimsenin numununda değilsin. Yanlışların da doğrularının da sen büyütüyorsun kendi içinde. O herkes bana bakıyor, herkes benim yanlışlarımı, doğrularımı umursuyor. Yok öyle bir şey. Ya. Dünyanın merkezi değilsin sen. Sen sana merkezsin, onlara değil. Bu ülkede ne skandallar oldu. Kimler ne rezillikler yaşadı. Hiçbirini hatırlıyor musun? Ne hırsızlıklar oldu? Ne yolsuzluklar oldu, hangi ünlüler nasıl rezil oldu, hiç birini hatırlıyor musun? Sıfır. Neden sıfır biliyor musun? İnsanların ilgi açlığı denilen bir şey var. O ilgi açlığı tatmin olabiliyor ve çok çabuk doyuyor. Peki bugün uzatmayacağız. Kulakta misafirliğin de bir tadı var. Bazen 18 dakika, bazen 9 dakika, bazen 40 dakika. Bunlar ama siz söylemenizsiz. Yani. Bir podcast'te benim hikayemi anlatayım size. Gerçekten enteresan bir yerden çıktım. Geldim YouTube'a. YouTube'da sizden destek bekliyorum. Çünkü YouTube'da belki benim doğrum. Yani şöyle. Bak muhabbete girdik madem kısaca anlatayım. Mühendislik yaptım. Mühendislik işini severek mi yaptım? %80 evet. Ama %100 değil bak. %80. Çünkü bu ülke bana mühendis olmamı tavsiye etti. Para vardı. dedi. Kariyer yaparsın. Yaptım. İyi bir mühendistim. Savunma sanayi, otomotiv sanayi. Çok güzel hizmetler verdim. Dışarıdan mühendislik işleri yaptım. Yazılım işleri yaptım. Ama dijital medyaya iş yapmak... Benim bir tane YouTube kanalım yok. Birkaç... Bayağı birkaç YouTube kanalıyla ortak çalışıyorum. Onlar da bana bağlı. Anladım ki bu insanları dinlendiren bir iş. İnsanlara ulaştığım bir iş. Bir doğru... Yanlış değilse de eksikleri tamamlıyor. Yani fazlasını alıp eskiden çatlak kalan yerlerin üstüne sürüyorsun. Ve o çatlak, çatlakların üstünü kapatıyor. Özetle gelin bir YouTube'a bakalım kaç kişisiniz. Abone olun. Yorum yazın. Yazın deyin ki şu podcastten geldim. Dinledim sizi sevdim. Bir görelim bakalım kaç kişiyiz. Çünkü bu podcastleri çekerken süresini size göre ayarlamaya çalışıyorum. Diyorum ki acaba kaç kişi dinliyor? Sizi seviyorum. Seni seviyorum Niye seviyorum Kulağındasın Alıyorsun götürüyorsun Şu an beni bir tek sen duyuyorsun Enteresan bir olay değil mi Yani Etrafta kimse anlamıyor ne dinlediğini Sen ve ben Ben de podcast dinliyorum Bana da hoş geliyor Kulağımda biri var ve onun, benim beynimde Diğer insanlar duymuyor Neye güldüğümü neye kızdığımı Neye tebessüm ettiğimi Enteresan bir şey Şu an seninle olan bağı seviyorum Enteresan, müthiş, seksi bir tarafı var. Tamam, şimdi bu kelimeden dolayı da sapık ilan ederim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Görüşmek üzere.